Emri bil ma'ruf ve nehy anil münker. Ebû Hureyre naklediyor. Bu hadis diyor. Çok diyor konuşulur oldu diyor. Müzakere edilir oldu diyor. Efendimiz buyuruyor ki bir kişi kıyamet günü diğer bir kişinin yakasına yapışır. Yakasına yapışılan der ki, ''Niye benim yakama yapışıyorsun, ben seni tanımıyorum ki, ne istiyorsun benden bu zor günde, bu dar günde?'' O da der ki, ''Biz senin dünya hayatında beraberdik, beraber yaşadık, sen benden gafil kaldın, benim yanlışlarımı gördün, beni ikaz etmedin.'' Onun için bu Emri bil maruf ve nehi anül münker'' çok mühim, ''İç âlemizi tezyin edeceğiz, Ayet-i iç alemin tezin neticesinde emri bil maruf ve nehili ani müke. Nereden başlayacağız bunu? Evlat yavrularımızdan başla, ailemizden başla, akrabamızdan başlayacağız. Bizi ilk tanıyanlardan başlayacağız. Biz ona bir şahsiyet ve kimlik tevzi edeceğiz. Ve bu şahsiyet ve bu kimlikle onlara hakkı hakikati izah edeceğiz. Bir nokta bir yaygın eğitim, güzel bir eğitim. Bu eğitim imanın muktezasıdır. İmanın lezzeti merhamettedir. Ne kadar merhametini artıyorsa o kadar imanın lezzetini duyuyorsun. Bu merhamet de sende olanı onda olmayanı seni ikram etmendir. Yani ondaki boşluğu senin telafi etmendir. Onun da şeyi hizmettir. Onun da göstergesi, röntgeni hizmettir. Sabi bir müşrik geldi, kılıcı da üç dakikan var dedi. Müslümandan ''Müslüman dönmezsen seni kılıçlayacağım.'' dedi. O dedi, teşekkür ediyorum bana. Üç dakika vakit verdin.'' dedi. ''Belki de şimdi ben sana dini, İslam'ı tebliğ edeceğim, belki sen hidayet edeceksin.'' dedi. Bir Müslüman için boş vakti olmayacak. Boş vakti olursa o boş vakti yanlış yere geçecek, kiramen, katiben devamlı çalışıyor. Zerahmet vel fecrü, fecrü'ne yemin olsun. Sana hayat takviminden bir yaprak açıyor. Daha önce ben bu hayat takvimi bugün ben nasıl dolduracağım? Kiramen ben bugün bana neler yazacak? Ükra kitabı yazdıkları bu benim kıyamet günü açılacak. Ekran önüme gelecek. Ağzımdan neler çıktı? Ağzım nur mu saçtı, diken mi savurdu? İbadetlerim nasıldı? Ne kadar Allah için, ne kadar kendim içinde? Hep bunu kıyamet ekranında seyredeceğiz. Ondan sonra Cenab-ı Hak Allah'ın sınırlarını koruyanlar buyuruyor. koruyanlar. Yani Kur'an ve sünnetin muhtevası içinde bir hayat yaşayanlar. Cenab-ı Hak sen onları müjdele buyuruyor. Demek ki gönül alemimizin böyle bir hale girmesi. Tabi diğer muhtelif ayetler var. Hepsi birbirine ayetler teyitler, tefsir eder. Diğer bir ayette de Cenab-ı Hak Toplumda durumumuz nasıl olacak? Münasebetimiz daha çok kimliklerle olacak. Cenab-ı iman edenler Allah'tan korkun, kûnuma at sadıkin doğrularla hak yolundakilerle beraber olun buyuruyor. Çünkü oradan bir pozitif enerji almamız lazım. Menfi insanların yanında negatif enerji gelir. Müsbet insanların yanında feyiz gelir, ruhaniyet gelir. Mevlana Hazretleri diyor ki, bak diyor bir köpek diyor, Kur'an'ı ifade kazandı Keyf suresinde diyor. O diyor, es-sab-ı sadıklarla beraber oldu diyor. Tahrim suresinde diyor, iki kadın diyor, cehennemlik oldu diyor. Bunlar ikisi peygamber karılarıydı diyor. Bir Lut Aleyhisselam'ın karısı, bir de Nuh Aleyhisselam'ın ikinci karısı. bunlarla da fasıklarla beraber olduğu için cehennemlik oldu diyor. Velhasıl ruhani enerjiye ihtiyaç var. Ve yani sahibiyi sahibi yapan en büyük güç, sallallahu aleyhi ve sellem o ruhaniyet enerjisini alabilmekte. Onca sohbetleri çok muyum? Sohbetleri ne kadar bir sadıklarla, sadece bu ne kadar ibadet vicdi, ibadet heyecanı içinde olunursa, o kadar oradan bir reçete gelir. Alacağın dereceyi görürsün. Ne eksik ne fazla. Hangi dereceyi, hangi hava, hangi şeye dermana ihtiyacın var? Onu orada tespit etmen lazım çıkarken. Onun için bu sohbetler, hak dostlarıyla bir ibadet heyecanı, ibadet vicdi içinde olursa, o kadar bir tesiri olur. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede kûnu me as-sâdıkîn buyuruyor. Kûnu buyurmuyor. Kûnu me as-sâdıkîn. O, o enerjiye olan o ihtiyaç belirtiliyor. Bir o kıyamet ayetlerinden de o kıyamet günü sadıkların sıdkının fayda vereceği gündür buyuruyor. İnsan sadıklarla beraber sadıklaşır. ayet de sadık. o gün kıyamin sadıkların sıdkının fayda vereceği gündür buyuruyor. Cenab-ı Hak müessesimize ömür ihsan eylesin. Buradan yetişen yavrularımıza Salah-ı güzel anneler eylesin inşallah. Cennetin ayakları altında olan annelerden eylesin. Ve bu buraya yavrularını gönderen anne babalara da Cenabak, ı Hak inşallah bol müjdeler ihsan eylesin. Sadaka-ı Cahil'e ihsan eylesin. Buraya yardım eden umuz veren, gönül veren yürek veren, evladını veren anneler, babalar da elhamdülillah ne mutlu elhamdülillah. Cenab-ı Hak ona riyadan uzak, sırf Allah rızası için bu gayetin içinde olmalarını Cenab-ı ihsan ve lütfu eylesin inşallah. Cenab-ı okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler nasip edin. Son nefesimizin en güzel an olmasını Cenab-ı lütfu ile kerimeli ihsan buyursun. Dillahi Teala Fatiha.